Risale-i Nur şaketlerinin bir fıkrasıdır. Wakun Kadiri yel vakti Muhlisan, muclisan, dâiş u sâiden sadıkan bi muhabbeti. İlmi cifirle manası, ey Sayit, sen zamanın Abdül Kadiri ol. İhlası tamı kazan, fakrinle beraber maşetini düşünme, Nas'tan minnet alma. İsmin Sayit olduğu gibi maşette de mesut olacaksın. Muhabbetimde sadık olduğundan ve ihlasa çalıştığından Hulusi gibi muhlis talebeler ve yardımcılar ve Süleyman, Bekir gibi sadık hizmetkarlar ve Sabri gibi tam takdir edici ve ciddi müştak talebeler size verilmiş. Evet, Lillahilhamd, Gavs'ın sarahat derecesinde ihbar ettiği hal vuku bulmuştur. Gavs-ı Azam, Sayit Nami ile tesmiye ettiği müridinin tarihçi hayatında en mühim noktaları beyan etmekle beraber i̇lm i cifir esrarı ile 8 9 cihette sayidin başına parmağını basıyor beyitlerin mana izahirisisi ile maani cifriyesi birbirine çok yakın olmakla 9 ve cihtteki işaretler birbirini teyit ettiğinden sarahat derecesine çıkmış Ana limuridi hafizan ma yakhafu ve ahrusuhu fi kulli şerrin ve fitnetin ilm cifirle manası 14. asırda El Kürdi lakabıyla yad edilen Molla Said benim müridimdir. O fitne ve bela asrının her şer ve fitnesinden Allah'ın izniyle ve Havli kuvvetiyle onun muhafızıyım. Evet, Hürriyetten 20-30 sene sonraya kadar 20 fitne azime içinde fevkalade bir surette Gavs'ın o müridi mahfuz kalmıştır. Korktuğu şer ve mehalikten bir hıfz-ı gaybiyle kurtulmuştur. Müridi ida ma kana şarqan ve mağriba ağithu ida ma sar fi ay beldet ilmi cifirle manası O kavsın müridi olan Saidül Kürdi Rusya'da esaretle Asya'nın şarkı şimali'sinde ve Ehl-i bid'anın eliyle Asya'nın garbına nef yolunarak kaldığı miktarca ve Sibirya taraflarından firar edip fevkalade çok biladı seyrü seyahat etmeye mecbur olduğu zaman Allah'ın izniyle havlu kuvveti Rabbani ile ona imdad etmişim ve istimdadına yetişmişim. Evet, Hazreti Gavs'ın müridi unvanıyla irade ettiği Sayit radıyallahu an üç sene esaretle Asya'nın Şark-ı mehalik içinde mahfuz kalıp, üç-dört aylık mesafeyi firar suretiyle kat ederek çok şehirleri gezip Gavs'ın dediği gibi mahfuz kalmıştır. فَيَا nazmi, نَزْمِي فَكُلْهُ la تَخَفْ ve inneke mahrusun bi ayinil inayeti Elmi manası, Bediüzzaman Molla Said namıyla yadolunan ve evradı muntazamasını okuyan müridine der ki benim nazmımı yani meslek ve meşrebimi ve mücahadatımı gösteren makalatımı söyle yani nazmımdan murat senin risalelerin ve sözlerin ve mektubatındır fekul huvela 1332'de o sözler ile mücahideye başla sen inayeti ilahiyenin hıfzındasın. Evet Münşiden İlmici Firle Molla gösterdiği gibi Nazmi zı ile Risaletün Nuru gösterir ve Mi ile hem mektubatı hem Kelimatu Saidi el gösterir. Kelimat sözler demektir. Fe kul huve tahaf 1332'yi gösterir. O tarih mebde-i cihadıdır. O tarihte İşaratul İcaz tefsirinin neşriyle mücahedeye başlamış. Kerameti gaybiyeyi Gavsi'nin işaretını teyit eden 3 remiz. Birinci remiz Enel Muridi hafidan ilmi cifir itibariyle makamı ebcedi hesabı ile 1336'yı gösterir. Demek Hazreti Gavs bu tarihte istikbalde gelecek müridini emri ilahiyle muhafaza edecek diyor. Evet bu biçare Sait dahi diyor. Nevi Beşer'e gelen en büyük bir musibet Harbi Umumi hengamında çok tehlikelere maruz kaldım. Hazreti Gavs'ın gösterdiği Arabi tarihte veya az evvel harika bir surette kurtuldum. Hatta bir defa, bir dakikada üç gülle öldürecek yere mukabil bana isabet ettiği halde tesir etmediler. Bitlis'in sukutunda bir miktar talebelerimle Rus askerlerinin bir taburu içine düştük. Bizi sardılar, her tarafta El ele ateş edildi. Dört tanesi müstesna, bütün arkadaşlarım şehit olduktan sonra taburun dört sıralarını yardık, yine onların içinde bir yere girdik, onlar üstümüzde, etrafımızda, sesimizi, öksürüğümüzü işittikleri halde bizi görmüyordular. Otuz saat o halde çamur içinde, ben yaralıyken hıfsı ı ilahiyle istirahat-ı kalb içinde muhafaza edildim. Bunun gibi müteaddit tehlikede Hazreti Gavs'ın gösterdiği tarihi Arabi itibariyle hakikaten bir hıfz-ı ilahi içinde bulunduğumu hissediyordum. Demek Cenab-ı Hak okutsi üstadımı bir melaike-i siyanet gibi bana muhafız kılmış. İşte bu, ene limuridi hafidan fıkrası bu fakirin mühim sergüzeşlerine işaret ettiği gibi bu fakirin etrafında, Hizmeti Kur'aniye işinde toplanan arkadaşlarından dokuz talebesini hafız ismiyle işaret ediyor. Ve ahrusuhu külli şerrin ve fitnetin fıkrasında iki hüküm var. Biri şerden, diğeri fitnedendir. Demek ikincisi, ahrusuhu külli fitnetin ve bu cümle küllideki şedde sayılmazsa 1344 eder. Evet bu tarihten şimdiye kadar çok fitneye mühimmeden bir himayeti gaybi ile mahfuz kaldığımı tahtiisen lin'meti ilan ediyorum. 2. remiz müridi ida ma kana şarqa ve mağriba erisu ida ma sar fi ey beldetin fıkasında bahsettiği ve konuştuğu müridi ise şarka esareten gittiği tarihi gösterdiği gibi garba nef yolduğu tarihi de gösterir. Şöyle ki şu fıkranın hakiki tabiri eğer makane kana muridi esiran fi Sharkand oluyor. Demek zaman esaret, makane muridi esiran fi Shark'ında çıkıyor ve 1337 ediyor. İşte bu fakir o tarihi Arabi'de Rus esaretinde tek başımla Petrograd'dan bir ay şimali Şark tarafından firar edip çok envâ-ı mehalik varken Rusça bilmediğim halde bir muhafaza-yı gaybi altında pek çok bilâdı seyrü seyahat ettim. Ta Varşova Avusturya tarığıyla İstanbul'a gelip uzun bir daireyi arzda seyahat ettim. Hazreti Gavs'ın dediği gibi o esaret-i şarkıya ve o seyri bilad-ı kesire içinde izni ilahiyle istighase medet görüyordum. Demek izni ilahiyle Hazreti Gavs melek gibi bu vazifeyi duasıyla yapmış. Amma mākāna mağriben kaydı tarihi arabi olarak 1351 meşhur Rumi tarihiyle iki sene fark var. İşte Hazreti Gavs'ın dediği gibi bu fakir tarihi Arabi ile 1351'de şairi İslam içinde mühim tahavvülât zamanında bütün kuvvetimle şairin muhafazasına hizmetle mükellef olduğum halde o manevi her cümerçteki fırtınalar bizi sarsmadı. Hem mağriben kelimesi ahirdeki tenvil ile beraber 1292 eder ki, bu fakirin dünyaya gelmesinden bir sene evvel veyahut rahm-ı maderdeki tarihe işaretle beraber, kane mağriben 1314 eder, 1314 senelerinde mevzu bahis olan müridi, mühim vartadan kurtulmasına Gavs radıyallahu an işaret ediyor, onun imdadına yetiştim diyor. Hayatta olan eski talebelerin biliyorlar ki 1314-1315-16 senelerinde Van kalası ki iki minare yüksekliğinde sırf dağ gibi bir taştan ibarettir. Eskiden kalma oda gibi bir in kapısına gidiyorduk. Ayağımdan kunduralar kaydı, iki ayağım birden kaydı, tehlike yüzde yüz. Başkaca nokta istinat kalmadığı halde büyük bir istinada basmış gibi 3 metrelik bir kavisle o mağaranın kapısına atılmışım. Hem ben hem beraberimdeki orada hazır arkadaşlarım ecel gelmediği için sırf bir hıfs-ı ilahi harika bir imdad-ı gaybi telakki ettik. İşte Hazreti Gavs, madem bu kasidesinde sergüzeşti hayatımın mühim noktalarına işaret ediyor, elbette bu acip ve en tehlikeli bir sergüzeşti hayatıma şu cümlesiyle işaret ediyor denilebilir. Elhasıl, Hz. Gavs'ın mezkür kelimatları, bu fakirin tarihi hayatımda geçen en mühim noktaları manasıyla ifade ettikleri gibi, hesabı ebcet ebced makamı ile mühim noktaların tarihi vukularına tevafukları elbette tesadüfi ve tesadüf işi olamaz. Sair işaretin kuvveti, katiyeti, tesadüfü muhal derecesine getirmiştir. Madem bu beş satır kasidesi bir keramettir, keramet ise mucize gibi Cenab-ı Hak tarafındandır, İntakı bilhak nevindendir, daha beyan etmediğimiz çok esrarı havidir, ihtiyarı beşer yetişemez. Sayit Nursi.